Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi e, Musa abi bahsedilen o hadis, o hadisten hareketle işte namazın e, illaki şart olan farzları, bir, olmazsa olmazları ve olmasa da olurları diye bir taksime gitmek e, uygun olmaz. Çünkü o hadiste e, meskur şahsın hatasını zikretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü e, Yani rükunları tam olarak yapması e, tadili erkana riayet etmesi e, bunu dile getirmiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, ve toplumu toplumları karşılaştırdığımız zaman bugün e, mesela herhalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlerden birini görse herhalde e, şurada şunu yap, burada bunu yap deme gereği hissederdi, bunu belirtirdi fakat o, e, o sahabenin hatalı yaptığı hususu ...dile getirmiştir sadece. Efendim. E, diğer soru... E, ...zaten hadisin içerisinde açıklaması geçiyor... ...nasıl anlamamız gerektiğine dair. Yani namazdan e, kişinin... E, ...ne kadar pay alacağı... ...namazındaki huşusuyla alakalandırılmış... Yani ruku ve secdeleri yanlış yapıyordu. Diğer şeyleri doğru yapıyordu mu anlaşılmalı? Yani e, hadiste ifade edilmeyen bir şey olduğu için bu. E, ihtimaller üzerinden ancak konuşmayı getiriyor bu. Bu da doğru olmaz. Yani e, karanlığa taş atmak gibi bir şey olur bu. E, Peygamber aleyhissalatü vesselam namazı adeta böyle e, karganın yem yediği gibi hızlı bir şekilde kılan bir sahabeyi e, selamını almıyor üç sefer. Üçüncüsünde artık öğretiyor. Git namazın yeniden kıl diyor. Üçüncüsünde artık e, şöyle şöyle yapacaksın diyerek özellikle e, azaların iyice yerleşmesini zikrediyor. Huzeyfe radıyallahu anh'den gelen bir rivayet var mesela. O da namaz kılan birisini görüyor. Eğer bu şekilde namaz kılıyor halde ölseydin Muhammed aleyhisselatü vesselamın şeriatından başka bir şeriat üzerine ölürdün diyor ve ee, rükularını tam yapmamasını zikrediyor orada. Hakem olayından kısaca bahsedebilir misin? Muaz, kardeş, amr Ibn bin Ras ve Ebu Musayel Eşari arasında geçen konuşma. Yani ben o konuşmanın metni şu an hatırımda değil. Bu göre cehalet mazeret değildir. Anlaşılmıyorum. Şimdi e, cehaletin mazireti olmaz şöyle. Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabenin ortamında bunu söylüyor. Bu uyarda bulunuyor. Yani ilmin hakim olduğu bir yerde. Yani insanları görüyorsunuz hep sünnete göre namaz kılıyor. Başka bir şekilde namaz kılmıyor. Ama bizim toplumumuzda sünnete uygun bir namaz kılanı parmakla gösterirler. Yani toplumları karşılaştırmayı bu açıdan zikrettim ben. İlakets cehaletin belki mazeret olduğuna da delil olur. Aleykümselam ve rahmet ve bereket. Amru ibnül Asın Musa esâri aldatma dair rivayet sahih değil diye de dedim. Nerede geçiyor onu bilmiyorum. Yani şu an ben de bilmiyorum. İnşallah ona bakalım. Ya özelden bir soru var da. Ona bakıyorum şu anda. Sitedeki tekür sohbeti dinledim. Ee, sahabenin biri devesini kaybetmiş. Bununca o kadar sevinmiş ki o sevincin galebesiyle Rabbim sen benim kulumsun, Ben de senin Rabbinim demiş. Bu sözün küfür olmadığını, sevinç anda olduğunu söylüyorsun. Ben de merak ettim. Hallaçta ve benzeri şataat anında söyledikleri sözlerde dikkate alınır mıydı? Benzerlik söz konusu değil miydi? Şimdi bu konu, bu soru hakikaten hoş bir soru. Şöyle... Ee, mesela Sufileri savunan Eşrefali Ettehanevi isimli bir muaddis var. Ee, sufi kökenli bir muaddis. Tasavvufu teski etmek, temize çıkarmak amacıyla bir risale yazmıştı. Hadislerle tasavvuf adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş. Ee, tasavvufta yanlış görülen bazı hususları güya delillendirmeye çalışmıştı. Ee, bu hadisede şatata delil getirdiği e, bir rivayet. Yani bir kimse devesini kaybediyor Allah Azze ve Celle şu kimsenin durumuna güler buyuruyor o kadar seviniyor ki sevincinin galibesiyle Rabbim sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim deyiveriyor. Sevinç anında dilinden bu şekilde çıkıyor arada çok büyük farklar var Vahdeti vücut düşüncesiyle Hallac'ın söylediği sözler şataat kabilinden de sayılamaz çünkü şataatı geçmiş artık bir felsefe halini almıştır bir doktrin halini almıştır yani siz kitaplara geçen bunca ifadelere şataat diyebilir misiniz? Tasavvufçular bile şataatı tarif ederken kişinin hal galebesiyle bir anda şeriata aykırı sözler söylemesi fakat kendine gelir gelmez de ondan tevbe etmesi diye tarif ederler. Ama e, vahdedi vücut düşüncesini biz tasavvufun olmazsa olmazlarından olarak görüyoruz tasavvuf literatüründe. Aleyküm selam ve rahmetullah. Arada böyle bir fark var. Eri yeri doğruya doğru olmak lazım. Yani e, bu hadiste örneği verilen kimse ise e, kalbinde olmayan bir şeyi dilinden çıkarmıştır. Biz o, o yüzden örnek verdik zaten e, tekfir sohbetinde. E, kalbinde olmayan bir itikadı dilinden kaçırıyor sadece. Ama vahdedi vücut tasavvufçuların hem kalbinde hem dilinde olan bir itikattır. Bozuk bir itikattır, küfür akidesidir. Hallaç öldürülmeden önce bir hafta süre tanıldığı, anlatıldığı halde düşüncesinden bahsetmemişti diyebiliyorum. Anlık bir söz olma Tabii ki. Yani mesele burada zaten sadece hallaçla alakalı da değil. Yani hallajdan sonra binlerce insan bu pisliğe bulaşmıştır. Yani bak Ebu Ammar bir örnek verdi. Allah'a sönürüsün. Yani e, benim bir şeyhim vardı tasavvufla alakamız olduğu sıralarda. Ben ona dedim ki bak dedim sen e, Niyazi Mısri'nin e, Mevaydu'l İrfan kitabını tavsiye ediyorsun. Bu kitap bir sürü küfür sözleriyle dolu dedim. O da dedi onlar dedi şataat hali dedi. Ben de dedim ki şataat dedim tasavvufta bilinen bir tabir. Kişi kendinden geçer yanlış bir söz söyler sonra kendine gelince tövbe eder. Ama bu kitapta Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in aleykümselam ve rahmetullah peygamber olduğu hem de Ebced gibi peygamber aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklanan bir usul ile ispatlanmaya çalışılıyor. Ayetlerle delil getiriliyor ve bu kitaplara geçmiş. Buna nasıl şataat diyebilirsiniz dedim ve şeyh köpürdü o zaman. İşte sen kimsin, niyaz Mısri kim, niyaz Mısri'nin şöyle kerametleri var, böyle kerametleri var diyerek anlatmaya başlamıştı o zaman. Yolumuzun ayrılması da öyle oldu. Elhamdülillah. Şimdi hallacın durumunda istem dışı hal diyemezsiniz aşk bezirganın. Çünkü hallac hakkında bir sürü rivayet var. Bir sürü sahih kendisinden nakledilen sahih rivayetler var. Mesela Amr bin Osmanel Mekki diyor ki bu da tasavvufçuların büyük şeyhlerinden birisidir. Bu arada altını çizmek lazım. Ben diyor Mekke sokaklarında hallac ile karşılaşırdım. Ben Kur'an okurdum o dinlerdi. Bir gün Kur'an okurken dedi ki ben de bunun aynısını yazabilirim. Bunun üzerine onu kovdum diyor. Yani geçmişteki zahitlerin yani tasavvufa nispet edilen geçmişteki zahitlerin yolu bile tavlacın koyduğu felsefeyi reddediyordu. Ama günümüzde e, her pisliği tasavvufta bulabilirsiniz. küfrettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir sözü de mi o hal içerisinde söylenmiş. Bu söz e, Mektubat-ı Rabbani'de geçiyordu değil mi Ebu Ammar kardeş? Yani birisi bu sözü söylemiş, delinin biri e, kuya taş atmış, o taşı çıkarmak için uğraşan insanlardan birisi de Ahmet Faruk'ı Serhendi. Veya diğer adıyla İmam Rabbani. Yani öyle sözler var ki mesela e, Celalettin Rumi'nin üstadı olan e, Bur Seyyid Burhanettin Tirmizi Ma'arif diye bir kitabı yayınlanmıştı. Ali Rıza Karabulut yayınlanmıştı, neşretmişti tercüme edip. Orada bir ifade var. E, Zahir ilmiyle uğraşmak küfürdür diyor. Yani şeriatın e, iman diye zikrettiği şeyleri tasavvuf, küfür diye ifade etmiş. Şirk diye ifade ettiği şeyleri tevhid diye açıklamıştır. Tasavvuf e, bu bakımdan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğiyle birbirine zıttır. Yani Fusulikem'de e, yeni neşri yapılmış bir yaynevi e, böyle tasavvuf klasiklerini yayınlıyor şu anda. E, büyük bir ciltte Menakıbül Arif'in kitabı yayınlanmış gördüm onu. Mesnevi yayınlanmış. Timahş tarafından. Ondan sonra Fusülikem yayınlanmış. Açın kendi gözlerinizle görün yani. Bir sürü ifadeler. Peygamberleri aşağılayan, onları hatalı gören, Mekke müşriklerini temize çıkaran, İslam'ın kafir dediklerini mümin dediklerini kafir yapan kitaplar var piyasada. Yani bunlar tasavvufun sahiplendiği kitaplar. Savunduğu kitaplar. Peygamber aleyhissalatü vesselam müminlere her sabah e, evinden çıkarken şöyle dua etmelerini tavsiye ediyor. Bildiğim ve bilmediğim şirkten yarabbi sana sığınırım. Sapmaktan ve saptırılmaktan sana sığınırım diye. E, Mesnevinin Mevlana'ya ait olmadığını iddia edenlerin Mevlana diye birisi tarihte hiç olmamıştır demesi de gerekir. Çünkü Mevlana, eğer Mesnevi diye bir şey yoksa, e, Mevlana'ya ait değilse, Me, Mevlana diye biri de yok. İnkar etsinler o zaman. Bizimle aynı safa geçsinler. Neden mesnevi inkar etmiyorlar? Hatta diyorlar ki, e, ben Cihayettin Rumi'nin asrında olsaydım mesnevi yazardım. O benim aslında olsaydı külliyatı, Risale-i Nur külliyatını yazardı diye. Neden sahipleniyorlar madem öyle? Yani bunlar... E, boş çabalar hakikatin samimi olmak lazım. Allah'ın dininde samimiyetten başkası kurtarmaz. Kalbi selimle gelenler haricindekiler kurtulmaz yarın ahiret gününde. İşte yani e, madem öyle reddedin ve mesnevi reddetmek gerektiğini Kabul ettikleri anlamına gelir bu söz. Eğer Mevlana ait değil diyorlarsa. Mesnevi'yi de reddettikleri zaman bunu başarabiliyorlarsa o zaman Celalettin Rumi diye birinin de olmadığını iddia etmek zorunda kalacaklardır. Eğer senin gönlün var ise gönül Kâbesini tavaf et. Topraktan taştan yapılmış olan Kâbe'nin asıl manası gönüldür. Cenab-ı Hak görünen bilinen suret kâbesini tavaf etmeyi kirlikten temizlenmiş arınmış bir gönül bir Gönül Kabresini elde edesin diye farz kılmıştır. Mesnevi Bahçesi'nden bir test su. Allah razı olsun eyvamlar. Şimdi e, Menakıb-ül Arif'in kitabında, yani e, Celaleddin Rumi hakkında bilgi veren bütün kaynaklarda aynı tür sapıklıkları bulursunuz. Mesela e, Risale-i Spehsalar vardır. Tercüman gazetesinin yayınladığı e, Bin Temel veya Bin Bir Temel Eser serisinde tercümesini yayınlamışlardı. Menakabül Arif'in kitabı daha önce Milliyetin Bakanlığı yayınlarından çıkmıştı. Şimdi başka bir yayın daha yayınladı. Orada buna benzer şeyleri görürsünüz. Hatta birisi diyor ki Ceyrettin Rumi'ye Ceyrettin Rumi artık kendilerinin makamları açtığını, kendilerine yakin geldiğini, ibadetin farzlığının üzerlerinden kalktığını iddia ediyor. Cemaatinden birisi de diyor ki Ey efendim diyor o zaman biz neden bu kadar çabalıyoruz işte namazla, zikirle, şuna bunla uğraşıyoruz diyorlar. Cahedin Rum'de diyor ki evladım diyor. Eğer diyor biz bu zahirdeki, görünürdeki amelleri yapmazsak bize gönül bağlamış bu kadar insan bizi terk edip gider iyice saparlar diyor. Yani daha fazla sapıklık e, nasıl oluyor bilmiyoruz da haktan öte sapıklıktan başka bir şey yoktur. Evet, sapıklar nasıl reddederler? Senelerce yaptıkları amel gözlerine geliyor. Hakikaten zor bir durum bu. Ee, senelerce o yola davet etmiş insanları düşünün. Ee, Celalettin Rumi'den pasajlarla kendinden geçmiş insanları düşünün. İnsanları bu yola davet etmiş, hep buna çağırmış. E gün geliyor bakıyorsun ki e, bunların hepsi yerle bir olmuş. Gerçekten zor bir durum. Ee, ama zararın neresinden dönersen kardır. Ee, bir kimse hesabı yalnız Allah'a vereceğini mesul olduğunun insanlar değil, mahluklar değil Allah olduğunu iyi düşünmeli ve Allah'ın dininde başka şeriat koyucular edinmemelidir. Bu tür sapıklıklar Allah'ın yasak kıldığı şeyleri birilerinin hatırına meşru kılmak veyahut da birilerine özel olarak meşru kılmayı getiriyor. Nuh kavmi heykelleri ruku ve secde ederek ibadet ediyordu. En temin söylediği bir sözü var. Garip geldi bana. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin heykelleri tapındığı gibi mi? ve secde ederek ibadet ediyordu. Şimdi Nuh Kavni e, Nesri bırakmayın e, diye ısrar etmişlerdi onlarda. O, e, o konuyla ilgili rivayette İbn Abbas Radiyallahu gelen rivayette. ilk önceleri bunlar işte bu putlara tapmıyorlardı. Heykellere e, ibadet etmiyorlardı. Önce Nuh e, Sadece ibadetlerine vesile ediyorlar. Daha sonra onların adına timsaller yapmaya başladılar şeklinde devam ediyor. Burada Ebu Hanlar bir şey yazmıştı. Nurettin Cacaoğlu bir gün şeyhi Hacı Bektaş'a şeriata uymak ve namaz kılmak gerekir. Halbuki siz bunları yerine getirmiyorsunuz demişti. Bunun üzerine Hacı Bektaş abdest almak üzere derhal su istemiş. Cacaoğlu da ibreyi çeşmeden dolarak getirmişti. İbriy'i döktüğü zaman su yerine kan akmıştı. Cacaoğlu şaşırmış. Hacı Bektaş velide görüyorsun ya bununla abdest alınmaz. <gülüyor> Sübhanallah. <gülüyor> yani böyle bir sürü örnekler var hakikaten. Düşmanlarım bana ne yapabilir? Benim gülistanım ve cennetim gönlümde. Nereye gitsem benimle gelir. Evet, hapishaneye atıldığı zaman bu sözleri söylüyor İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye'nin sözü. Ee, Allah ona rahmet eylesin. Gerçekten e, kendi asrında bidatlerin öylesine yayıldığı bir asırda e, her türlü bidatı Cevap yetişlerini görüyoruz. Muazzam bir e, fetvası var, Mecmatal Fetwa. E, İbn Teymiye'ye e, taraftar olanında, onun karşısında olanın da e, bunları İbn Teymiye'nin kendi eserlerinden takip ederek yapmasını isterim. Yoksa kuru koruya isimlerle e, takılıp kalmak e, pek çok haktan mahrum eder insanı, batılın kucağına e, reddettiğimiz taklidin kucağına düşürü verir. Ee, İbn-i eserlerinde güzel ifadeler var hakikaten. Yani bidat fırkalarını reddetme konusunda Cehmiye'ye, Mutezile'ye, Kaderiye'ye, Şii fırkasına, her türlü fırkaya e, elinden geldiğince cevaplar vermiş. Yani bu sözü sordunuz neyi kastettiniz ben onu anlamadım. Yani kendisini zindana atmışlardı ve bu sözü söylüyor. dünya müminin zindanıdır. Evet, siz herhalde e, bunu e, şimdi İbn-i cenneti inkar ederek söylemiyor. Mesela bir başkası şöyle bir söz söylüyor. E, yeter ki insanların hidayetini iman etmesine sebep olayım. Cennet, cehennem önemli değil diyor bir başkası. Mesela bu sözle İbn-i bu söz arasında dağlar kadar fark var. Evet. Ben soruyu tam olarak anlayamadığım için yani bu sözden bu sözü neden sorduğunuzu anlayamadığım için ee, cevap da böyle muhlat geliyor. Ne siz anlayabiliyorsunuz ne ben. Hayırlısı inşallah. Mikrofonu bırakayım isterseniz e, mikrofonda sorun. O söz Yunus Emre'ye ait değilmiş. Uydurma duydum. Ee, benim söylediğim söz Ha, o e, bakın cennet cennet dedikleri vesaire diye yazdığınız söz e, Ebu Suud Efendi fetvasında görürsünüz bu fetvayı. Ta Ebu Suud zamanında Yunus Emre'ye nispet edilmiştir bu. Ve e, Ebu Suud Efendi de bu sözün küfür olduğuna fetva vermiştir. Ama benim e, zikrettiğim söz ben Yunus'u kastetmemiştim. Said Nursi'yi kastetmiştim. Şimdi Yunus Emre adına Yunus Emre'nin kendi yazdığı bir divan yok Allah'u Alem ama ondan derlenip toplanan bir araya getirilen değişik değişik divanlar var. Her bir divanda da mutlaka şeriata ters bir takım sözler var. Yani Hacı Bektaş denen zındığın öğrencisi zaten. E, Dolayısıyla bir zındıktan herhalde iman alınmaz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey. Selamun aleyküm. Evet. Selamun aleyküm. Ee, şimdi e, bu konuda Değişik çalışmalar yapılmıştı. E, kitap isimlerini hatırlayamayacağım ama e, tasavvufa diğer kültürlerden geçen bir takım unsurlar ispatlanmış. E, mesela Budizm'den e, bu meditasyon dedikleri şeyin rabıtayla e, tasavvufta şekillendirildiği e, başka kültürler, kültürlerden bir takım unsurların girdi. Zaten inkar edilemez. Ebu Ammar bir kitap ismi yazdı. vahiden kültürü Ruhi Özcan'ın kitabı mıydı? O vahiden Kültüre kitabı. E, yazarını hatırlarsan, onu da yazarsan inşallah. Celalettin vatandaşı. Tamam. Yani bu tür şeyler var tabi ki. Yani kültürün karışması. Zaten e, tasavvufta bu unsur hakimdir. Yani e, ürfün kabul ettiği şeyi dine yamayarak hareket etmek. Mesela e, tasavvufçular şeyhlere e, dinde iştihad etme yetkisi vermişlerdir. Onların iştihadları tasavvufla ilgili iştihadlardır. Mesela zikir şeklini şeyh belirler. Rüyasında e, bir zikir şekli öğretilir. Öyle zikrederler şeyhe. E, veya ilham edilir veyahut Allah Resulüyle güya uyanıkken görüşür. Türlü türlü onların din edilme kaynakları vardır. Ama hiçbir zaman tasavvufun kaynağı kitap ve sünnet olmamıştır. Kitap ve sünneti sadece e, din ehlini kitap ve sünneti yaşamak isteyen, İslam'ı öğrenmek isteyen insanları kandırmak için kullanmışlardır. Ve zahir ilmi diyerek e, bunu bir küfür veyahut bir perde olarak zikretmişlerdir ilmi. Çünkü İlimle meşgul olan insan yapılan yanlışlıkları tak diye hemen anlayacak, görecek. E, içerisinde depremler olacaktır. Dolayısıyla ilimle uğraşma, ilim perdedir. Bu gibi telkinlerle e, şeyhin ne diyorsa sen ona teslim ol. Veyahut e, eğer şeyhinde İslam'a aykırı bir şeyler görürsen, bu yolda İslam'a aykırı bir şeyler görürsen... ...bu nefsinden ve şeytandandır diyebileceksin. E, itibar etmeyeceksin diyerek telkin verirler ve bu psikoloji içerisinde aklı tamamen devre dışı bırakır. Şeriatla hükmetmeyi tamamen devre dışı bırakır kişi. Şeyhini zina ederken bile görse hikmeti vardır diyerek yorumlamaya kalkar. Dolayısıyla bu gibi yabancı kültürlerin tasavvuf adı altında İslam'a sokulması gayet doğal karşılanmalı. Çünkü ölçü yoktur. Yani kitap ve sünnetin koyduğu ölçü terk edilmiştir. Mesela e, Rıfai tarikatında görmüştüm. E, daha önce zikir şekli farklı iken, Kur'an okuma şekli farklı iken, e, Bosna Hersekli bu sapıtmış ayyaş sufiler var. Bektaşlar falan var. Dergahta içki içeriler. Oradaki Rıfai'lerin işte Kur'an-ı Kerim'i değişik namelerle okuduklarını görüyor Şeyh Efendi ve e, getiriyor. İşte Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Hadisini de payanda olarak kullanarak e, bunu okuma şekli olarak uygulamaya başlıyorlar artık. Celaleddin vatandaşın kitabında Ömer Radyalan zamanında Kisra'nın altınları ve halkı esir olarak getirildiğinde ağlayarak ''Ya Rabbi bunların nesillerinin şerrinden sana sığınırım.'' diyerek ağladığı varit olunur diyor. Yani tasavvufun, daha önce bir ders yapmıştık biz, tasavvufun e, şiilik ile olan bağlantısı, e, özellikle tasavvufun ilk temsilcilerinin İranlılar oluşu, Acemler oluşu e, ve ilk tasavvuf önderlerinin Hicri 3. asırda mesela Hallacı Mansur'un Hindistan'a gidip orada büyüler verilmesi, daha sonraki asırlarda e, mesela Endülüs Emevi Devleti'nde Şemseddin Ahmet el-Buni'nin, e, Şemsül Marif adında kitabı e, yazması, bu kitapta İspanyol Yahudilerinden bir takım tılsımlar öğrenip buna İslami bir takım görünümler kazandırması ve Müslümanlar arasına sokması ve bu büyüleri yapanların da e, birer şeyh haline geldiği inkar edilemez tarihi vakalardır. Bugün büyücülükle, cincilikle uğraşmayan hiçbir tane tarikat şeyhi göremiyoruz. özelden bir soru mu var? Evet. Ee, tevhid şimdi İslam Darül İslam, Darül Küfür meselesiyle ilgili sohbet yayınlayacak inşallah. Üzerinden geçilmesi yerine bu isimler ele alınarak Ders yaparsak. Tabi şimdi e, biz zaman zaman sırf bu konuları hedef alan dersler yaptık. E, zaman oldukça e, yeri geldikçe yapılıyor da yapılacak da inşallah. Başka e, abilerimiz, hocalarımız da e, yapıyor. Hele Musa abi e, bu konuları hiç ihmal etmiyor. Allah razı olsun. Eee. Yani bu isimlerin hakikaten ele alınarak incelenmesi önemli. Çünkü temize çekme gereği hissediyor, savunma gereği hissediyor. Kendisini otomatikmen o isimlerin avukatı konumuna düşürüyor insanlar. Saadet ebediye bitti mi? Aleykümselam ve Rahmetullah. Musa abi saadet ders yapacakmış mesela. Az önce söylüyordu. <gülüyor> en en e, çirkin mesele e, burada. Mesela Saadet-i müellifi Hüseyin İlmi Işık. Ben forum sayfasında da yazmıştım. Forumlardan birisinde şöyle bir şey yazmışlar. İşte nimeti İslam kitabını Vahabiler de kabul eder. O nimeti İslam kitabında der ki işte Vahabilerle evlenmek caiz değildir falan fili çıkan diye bir sürü e, açıklamalar yazmış. Salah Bilici yayın evlerinin e, neşrini kastediyorlar. Salah Bilici tarafından, o yayın evi tarafından yayınlanan kitap yine Hüseyin İlmi Işık tarafından tercüme edilmiş. Ve köşeli parantez içerisinde o Vahabi kelimesi e, Hüseyin İlmi Işık tarafından eklenmiştir. Ben de nimeti İslam kitabının tahkikli bir neşri var. Özgü yayınlarından çıkan. Ee, orada ibahiler kelimesi geçiyor, vahabiler değil ibahiler, yani her şeyi mübah sayan e, grup, ee, onu vahabiler diye tahrif etmiş Hüseyin'in ışık bu kadar e, ön yargılı ve kasten yalan söyleyen insanlar. Allah şerlerinden Müslümanları muhafaza buyursun. Ee, bir başka yerde de şu ifadeyle karşılaşırsınız. E, kitap ve sünnetle amelede Müslümanları Adem Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar etmekle itham ederler. Bu iftiradır. Mesele şundan ibaret. E, bu konuyla ilgili olarak alimlerden birisi peygamber ile rasul arasındaki farkı beyan ederek rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır ifadesini kullanmış. Tercüme eden mütercim o kitabı o ifadeyi Rasul kelimesinin karşılığı olan Türkçedeki karşılığı peygamber. Peygamber diye tercüme etmiş. Yani Nebi ile Rasul arasında yeni bir şeriat getiren peygambere Rasul denilir. Ama yeni bir şeriat getirmeyen peygambere Nebi denilir. Bu farkı e, dikkatinden kaçırarak tercüme etmiş olmalı ki mütercim, Rasul, peygamberlerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır diye tercüme etmiş. Halbuki müellifin kastı Rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır ve bu iftira yüzünden bir sürü puan topluyorlar. E, Allah iftira edenlerden hakkını alacaktır. Allah Azze ve Celle her işte adaleti emreder. Ses herhalde ses problemi varsa e, odadan çıkıp girmesi gerekiyor problem olanların Hüseyin abi. Ömer Angot, Ömer Öngüt bu konuda çalışanlardan. Şimdi Ömer Öngüt'ün ben bütün kitaplarını okumadım da bir iki kitabını görmüştüm. tasavvuf davetinin en büyük düşmanları onlar. Yani hak davet bulunduğu sürece elbette karşı çıkanlar da olacak. Bütün mesela bir Nuh Aleyhisselam'ı e, düşünüp de Aleykümselam ve rahmetullah. Onun onların davetlerini düşünüp e, moral bulmamız lazım bizlerin. Teselli bulmamız lazım. Eee 1000 seneden 50 sene eksik olarak ümmetini davet ediyor 950 sene ve etrafında birkaç kişiden başka kimse tabi olmuyor. Yani e, Nuh Aleyhisselam ne gibi deliller sunmuştu onlara ve karşıtları ne gibi deliller e, Veyahut da onların delil denmez de e, ne, takım, ne tür iddialar ortaya koydular ki ne tür iftiralar attılar ki? Nu Aleyhisselam'a tabi olanların sayısı onlara nispetle, reddedenlere nispetle çok azdı. Öyle ya da böyle, ister azınlık olalım, ister çoğunluğu teşkil edelim, hiç fark etmez. Allah Azze ve Celle bir şekilde nurunu tamamlayacaktır. Burada bize düşen şey Allah'ın tarafında yer almaktır, yer alabilmektir, hakkın savunucusu olabilmektir. Allah Azze ve Celle'nin bizlere ihtiyacı yok. Eğer biz bu vazifeleri yerine getiremezsek, daveti, hak davetini yüklenemezsek Allah bu vazifeyi bizden alır başkalarına verir. Ayetinde bunu da ifade etmiştir zaten. Biz buna layık olmak için çalışmakla mükellefiz. Evet. E, ben sözü epey uzattım. Hakkınızı helal edin. Mikrofonu bırakayım inşallah. Musa abinin daha konuşacak çok şeyi vardır. Selamun Aleyküm. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuh. Şimdi Musa abi e, davet için e, insanları davet ederken davetçinin en büyük silahı sabır. Bu bilinen bir şey. Yani sabırlı olmak. Bu tür şeylere sabretmek, e, yapılacak şeyleri, e, müşkülatları halletmede e, en önemli noktaları tespit etmek bu işte. Şimdi e, mesela verdiğiniz örneklerde kendi davalar için çalışan bu insanlar e, bunu din gayretleriyle yapıyorlar. Ve bu gayretli insanlar güzelce tebliğ edilirse, kazanılırsa İslam'ın lehine çevrilmiş olur. Yani öyle şeyler var ki mesela e, forum sitelerinden birisinde e, tasavvuf hakkındaki fetvalar diye bir çalışmam vardı. Orada e, şu ifadeyi kullanmıştım. E, i̇şte ölçüsünü belirlemeyenler, kitap ve sünnete göre ölçüsünü belirlemeyenler içki içen Şemsi Tebrizi'yi onun içki içmesine fetva veren Celalettin Rumi'yi zahir ilimle uğraşmayı küfür olarak değerlendiren Burhaneddin Tirmizi'yi vesaire vesaire diye zikrederek bunları veli olarak kabul etmişlerdir diye bir ifade kullanmıştım. Bu ee, Adam yazmış. İşte bunu yazan kafirdir, şöyledir, böyledir beni tekfir ediyor. Halbuki benim orada sadece kendi şeyhinin, kendi üstadının sözlerini naklettim. Yani onun beni tekfir etmesine de orada o noktada kızmamam lazım. E, Müşkülatı tespit etmem lazım. E, ve gereken tebliği ona göre yönlendirmem lazım. Çünkü karşıda bu şekilde tepki veren insan, Kazanılırsa eğer İslam'ın lehine olacak bir insandır. Ama mesela öyle kimselere biz dini anlatmışızdır. Hayatını reddetmişizdir adamın. Hayatının yanlışlar üzerine kurulu olduğunu anlatmışızdır. Temellerinin çürük olduğunu söylemişizdir. Hiç umursamamıştır. Evet doğru söylüyorsun hocam deyip geçmiştir. Bundan hayır gelmez. Ama söylediğimiz şeylerden dolayı rahatsız olan insan bir şeylerin farkında demektir. Aslında reddettiği şey, karşı çıktığı şey sen değilsin, ben değilim. Bizim koyduğumuz dava değil. O kendi içerisindeki o yıkılışın sesini dışarıya yansıtıyor. O yüzden mesela bakın e, deliller getiriyorlar. Delil getirme gereği hissediyorlar. Bu güzel bir gelişmedir. Daha önce ki. E, hoca ne dediyse, üstadı ne dediyse, tabi olduğu şeyhi ne dediyse eyvallah çekmiştir. Ama karşıdan bunu görünce e, artık e, yaptığına delil arama telaşına düşmüştür. Ve bu delili samimiyetle ararsa eğer fıtratı doğruysa, fıtratı bozulmamışsa samimiyetle yönelirse bu delilleri, o zaman er geç e, doğruyu bulacaktır. İşte bu noktada onun fıtratına yönelebilmesi için Bizim sabırlı olmamız lazım. Onu batıla doğru kaydıracak kışkırtmalarda bulunmamamız lazım. Mesela işte şurada şu hadis geçiyor, burada bu hadis geçiyor diye bir sürü cevaplar yazıyorlar. Yani verdiğin örneklerde olduğu gibi. Mesela diyor ki, ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim, Bafsuuti Suyuti şu kitabında rivayet etmiş diyor. Halbuki o kitabın kendisine bakıp da söylemiyor bunu. Hocasından naklediyor. Suuti'nin kitabına baktığınız zaman mesela Lealiül Masn'a'yı delil verirler. Keşfül Hafa, Acruni'nin Keşfül Hafa kitabını delil verirler. O kitaplara baktığın zaman söz konusu hadisin uydurma olduğu zikredilir. Bu kimseye bunu göstermek lazım işte. Bak kardeşim sen e, Suuti'nin kitabını delil getirmişsin ama bak Suyuti Orada bu hadsin batıl olduğunu, uydurma olduğunu söylüyor. Hakikatleri göstermemiz lazım. O çünkü henüz e, taklit aşamasında. Taklitten tahkike geçmesini öğretmek lazım. İnsanların doğruyu bulmasına yardımcı olmamız lazım. Yanlışta ısrar etmesine değil de eee insan yani bu şekilde tebliğ karşısında tepki veren insan müşkülatının nerede olduğunu ortaya koyar. Belli olur yani. Bizim de bu müşkülatı halletme yönünde hareket etmemiz lazım. Ve onun kurtulmasını isteyerek hareket etmemiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Ee, davet konusunda peygamberlerin sünneti e, en zor zamanlarda dahi Allah Azze ve Celle'den yardım dilemek şeklinde olmuş. Allah'tan yardım istemek. Bir şey Musa Aleyhisselam'ın e, Firavun'a gönderilmesinde dahi e, hedef Firavun değildi. Hedef Firavun'un etrafındaki kitleydi. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı yumuşak hitabı sabırlı olması taşkınlık yapmaması da Firavun'un etrafındaki insanların kalbinin e, hakka yönelmesine bir vesileydi. Yoksa e, Firavun'a en ağır sözler de söylenebilirdi. E, en sert bir şekilde reddedilebilirdi. Belki de en sert reddedilmesi gereken bir makamdaydı. Fakat Hakkı söylemek, zalimin karşısında dahi haklı söylemek, illaki sert söylemek, onu aşağılamak, onu hakaret etmek demek değildir. Hakkı söylemek ama e, güzel bir üslupla söylemek. Taviz vermeden, yağcılık yapmadan, insanların hidayetinin Allah'a ait olduğunu kalpten, bu şuurdan ayrılmadan tebliğ sunmak. Allah yardımcımız olsun. Her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. sözünü kendilerine şiar edinip Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. Emri bil maruf nehyanın dahi aciz kalan insanlara ne demeli? Yani e, her doğrunun her yerde söylenmesi doğru değildir. İfadesi kalıp bir ifade olarak doğru bir söz ama e, uygulandığı yere göre bunun doğruluğu tartışılabilir. Mesela emri maruf ve nehyenil münker vacip olan bir yükümlülük. Mesela her doğrunun her yerde söylenmemesi hakkında İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Allah'ın ayetinin Resulullah aleyhisselatü vesselamın sünnetinin reddedilmesi hoşunuza gider mi diyor. İnsanlara akıllarının anlayabileceği şekilde hitap ediniz. Onların anlayacağı şekilde hitap ediniz diyor. Yine İbn Mesud radıyallahu de söylüyor bu sözü ifadeyi insanlara anlayabilecekleri şekilde sunmak lazım mesela düşülen hatalardan birisi işte ben falana hücceti ikame ettim diyor tebliğ ettim diyor o da kabul etmedi kafir artık o diyor şimdi onun anlayabileceği bir şekilde anlatmadan bu yapılırsa bu tekvir hatalı bir tekvir hücceti ikames falan değildir Şimdi anlamak şart değildir hüccetikamesinde. Kafirin veyahut da muhatabın bunu anlaması şart değildir. Ama bizim üzerimize düşen şey muhatabımızın anlayabileceği bir şekilde meseleyi anlatmaktır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Her doğrunun her yerde söylenmemesi, mesela bir insanın, mesela bizim toplumumuzda dikkat alırsak müşkulatlar çok farklı yerlerdedir. Ama o müşkulatı, esas müşkulatı, en önemli müşkulatı bırakıp, mesela bir kimsenin tevhid akidesi yerinde değilse, iman konusunda problemleri varsa, bu insana e, amele yönelik şeyleri anlatmak mesela Kur'an ve sünnete teslimiyeti olmayan bir insana kitap ve sünnet böyle diyor demek işte her doğrunun her yerde söylenmeyeceği tarzda e, olabilir. Hüccet-i kamesi illaki bir şeyler gevelemek değildir. Yani anlaşılabilecek şekilde sunmaktır. Anlaşılabilecek şekilde sunduktan sonra karşıdaki anlamamakta ısrar ediyorsa o zaman e, bu anlamayış mazeret olmaz. Ama çoğu zaman imanı, tevhidi e, yani tebliğ etmesi gereken şeyleri kendisi dahi doğru dürüst kavrayamamış insanların hüccet ikamesi yapmaktan bahsettiğini görürsünüz, şahit olursunuz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ebu Said Hoca Allah selamet versin. Ara sıra şu ifadeyi kullanıyor. Ee, i̇yi bir talebe olmadan hoca olmaya kalkmayın. Yani ilk önce dini iyi bilmek. iyi öğrenmek. Ondan sonra Evet. Yani özellikle tekfircilerin meclislerinde Bulunduysanız, e, gündemleri hep şeydir, e, siyasilerdir, falandır, filandır. İşte falan şunu yaptı kafir, filan bunu yaptı kafir. E, sohbetlerinin konusu hep bu etrafta döner. Aleykümselam ve rahmetselam ve bereket Ama e, aynı benzer hatalara kendisi defalarca düşer. Yani dinden çıkan hep başkalarıdır. Hep onlar gündeme getirilir. Metodumuzda, menhecimizde öncelikle doğruyu ortaya koymak, hakikati ortaya koymak. E, çünkü bu kolaydır. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam 73 fırkadan bahsedince muhatapları e, hak olan fırka kimlerdir diye soruyor. Bu sapıtanlar kimlerdir diye sormuyor. Yani öncelikle hakkın bilinmesi esası yani bu noktada. Hakkı tespit ettiğimiz zaman batıl kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Veyahut batıllar. Batıl her zaman çoğul. Hak ise tektir. 10 soru 10 cevap. Yani tabi bu tip şeyler de var. Mesela bir sürü mail geliyor bana işte şunun hükmü nedir, bunun hükmü nedir şöyle yapmak nedir sesi yok mu odada arkadaşlar yani tekvir gerçekten pis bir virüstür bir girdim mi zor çıkar. Hele bu iş harcilik boyutuna geldiği zaman e, okun yaydan çıktığı gibi dinen çıkarlar. Bir daha da selametle dine dönemezler buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani eline kılıcı alıp karşıdakini tekfir ettiği zaman, küfürle itham ettiği zaman işte e, harcilik ortaya çıkar. Yani bir kere e, tekfirin önü açılırsa en ufak bir meseleden dolayı e, hasmını rakip gördüğü kimseyi veya da e, anlaşamadığı kimseyi derhal tekfir ediverecektir. Yani bu böyledir. Ne de olsa tekfir etmek caiz. Önü açılmış. Onlar öyle düşünürler. Geçmişteki alimlere baktığımız zaman bir insanı tekfir etmemek için elinden gelen gayreti göstermişlerdir. Ya falan şu sözü söyledi, şöyle yaşıyor. Bunun kurtaran bir yönü var mı diye onlar o yol ararken günümüzde tam tersi derhal biletler veriyor. Bileti kesmek için yol aranıyor. Allah bizleri gerek haricilik fitnesinden gerek mürcelik fitnesinden ve diğer bütün sapıklıklardan selamette kılsın. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir şahıstan bahsediyorlar. Bu rivayet e, Ebu Yala Bezzar Acurri'nin kitabı Şeria Lâleka'înin Es-Sünne eserinde Allahu Alem bir de orada görmüştüm. E, naklediliyor. Hasen bir isnatla. Bir şahıstan bahsediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben diyor tanımıyorum onu bilmiyorum diyor. Yani bu bahsettikleri şahıs cepheden cepheye koşan yani cihad alanlarında bulunan namazla meşgul olan çok ibadet eden günlerini oruçla geçiren birisi. Bu şekilde zikrediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben onu tanımıyorum diyor. Biraz sonra o şahıs çıkıyor, geliyor. Selam veriyor, geçiyor. Pey Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam buyuruyor ki senin yüzünde şeytan siması görüyorum diyor. Sen az önce Buradakilerin en hayırlısı benim. Burada benden hayırlısı yok diye geçirdiğin içinden değil mi diye soruyor adama. Evet diyor adamda. Adam ayrılıyor oradan. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve diyor ki bu adamı kim öldürecek diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh ben diyor. Kalkıyor gidiyor. Bakıyor ki adam mescitte geri dönüyor. Ey Allah'ın Resulü adam namazdaydı. Sen namaz kılanları öldürmekten yasakladın. O yüzden geri döndüm diyor Bu adam kimi öldürecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar Ömer radıyallahu ben diyor gidiyor Bakıyor ki namazda ve o da geri dönüyor Aynı gerekçeyle o da öldürmüyor Bu adamı kimi öldürecek diyor tekrar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu ben diyor ve kalkıyor gidiyor Mescitte onu bulamıyor ve geri dönüyor Adam ortadan kayboluyor Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam buyuruyor ki: Şayet onu öldürebilseydiniz öldürseydiniz ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmezlerdi buyuruyor. Bu rivayeti İmam Acurri haricilere ret babında zikrediyor. Nitekim Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam haricileri vasfederken onlar sizin kendi ibadetlerinizi, onların ibadetleri yanında beğenmediğiniz, namazları yanında kendi namazlarınızı küçümsediğiniz, Kur'an okuyuşları yanında kendi okuyuşlarınızı beğenmediğiniz kimselerdir. Cihatları yanında kendi cihatlarınızı beğenmediğiniz kimselerdir. İnsanların en hayırlısının sözünü konuşurlar, fakat en şerli işleri yaparlar buyuruyor. Bir başka tavsifinde, Hülyaları bozuk, cahil bir takım gençler diye zikredilir. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar, bir daha da selametle dine dönemezler diye tarif edilir. Bir başka rivayette, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten ve Huzeyfe radıyallahu anh'ten geliyor bu rivayet. Ümmetim hakkında en çok üç şeyden korkarım buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve Aleykümselamü ve rahmetullah Bunun güzelliği kendisinde görülen, üzerinde görülen ve daha sonra da İslam'ı üzerinden bir gömlek gibi çıkarıp atan, kılıcı eline alıp komşusunu şirk ile itham eden kimse diyor. Sahabiler diyor ki ey Allah'ın Resulü hangisi şirke daha yakın? Yani bu ithamın daha haklı mıdır buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki bu komşusuna kılıçla yürüyen kimse şirke daha yakındır buyuruyor. Sanki zamanımızdaki e, pek çok şahit olduğumuz durum anlatılıyor. Muaz bin Cebel rivayeti devam ediyor. Huzeyfe radiyallahu anh rivayeti buraya kadar ikisi ittifak halinde geliyor. Muaz bin Cebel rivayetinde şu ziyade var. Bunlardan ikincisi ben Allah'ın halifesiyim. Bana isyan Allah'a ve Resulüne isyandır. Bana de Allah'a ve Resulüne itaattir diyen kimsedir diyor. Halbuki o yalancının birisidir. Kendisi isyankarın birisidir buyuruyor. Yani kendisine itaati, Allah'a ve Resulüne itaat gibi zikreden aynı sanki tarikat şeyhleri zikrediliyor. Allah-u Alem. Yani tarikatlarda böyledir. İlk biat verirken tarikat şeyhlerine bu şart koşulur zaten. Aynı şeyhlere aynı Allah'a ve Resulüne teslim olur gibi teslim olmak şart koşulur. Onlara yapılan isyanın Allah'a ve Resulüne isyan olduğu telkin edilir. Onların çünkü Allah ve Resulünden işaretle hareket ettikleri telkin edilir. Ve tarikattan ayrılanda tekfir edilir. Tasavvufta böyle bir şey var. Üçüncüsü de hadiselere, ahduselere yenik düşen kimsedir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ahduse söylentiler demektir. Yani düşünün her Allah diyenin her İslam davası adına bir şeyler geveleyenin peşinden herhangi bir delile tabi olmadan gitmek. Böyle bir kimse bir söylentiden başka bir söylentiye tabi olur. Bir söylentiden başka bir söylentiye ahduseye tabi olur. En sonunda diyor deccal çıkar da gözü yumuk olarak ona tabi oluverir buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte delil ile hareket etmenin fitnelere karşı kurtarıcı olması e, burada ortaya çıkıyor. Burada ölem kazanıyor. E, Rüyani'nin müsnedinde naklettiği bir hadiste de öyle fitneler olacak ki karanlık gecelerin fitneleri gibi o fitnelerde kişi mümin olarak sabahlayacak, akşama var kafir olacak. Kafir olarak şey mümin olarak akşamlasa sabaha kadar gece safhalarında kafir olacak buyuruyor. Böyle bir zamanda ancak Allah'ın ilimle ihya ettikleri kurtulacaktır buyuruyor bu fitnelerden. İşte ilim deli ile hareket etmek. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah azze ve celle bizleri Zikir ehlinden eylesin Kitabında bahsettiği zikir ehlinden eylesin ki O zikir Allah'ın kitabı ve Rasulün sünnetidir Zikrimden yüz çevirenlere Dar bir geçim vardır buyuruyor Allah'ın zikri Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti Sana zikri biz indirdik buyuruyor Ta ki insanlara ne indirildiğini açıklayasın Bu zikir o Zikri biz indirdik Onun koruyucusu da biziz Buradaki zikirde Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetidir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Buradaki zikir ehli de kitap ve sünne ehlidir. Allah Azze ve Celle işte bu zikir ehlinden, kitap ve sünnet ile amel eden, hakkıyla amel eden kullarından eylesin bizleri ve her türlü sapıklıklardan da muhafaza buyursun. Eee tam fitnelerin öbeklendiği asırlarda yaşıyoruz. Bizden öncekiler bu kıyamet alameti olarak zikredilen fitnelerden bahsettikleri zaman, bu konudaki hadisleri zikrettikleri zaman işte bizim zamanımızdaki hadiseler deyip kendi zamanlarına yorumlarlarmış. Ve onların zamanlarıyla, işte bu alimlerin zamanlarıyla bizim zamanımızı karşılaştırdığınız zaman işte bu fitnelere ne kadar yakın olduğumuz ne kadar iç içe olduğumuz daha bariz olarak ortaya çıkar. i̇bn Mesud radıyallahu anh diyor ki zaman o hale gelir. Kişi artık şöyle der. Satılık ölüm yok mu? Satılık ölüm yok mu? Onu satın alayım der diyor. İşte böyle zamanlarda e, ölümü temenni etmek dahi caiz görülmüş. Yani hak ile batılın birbirine karıştığı yani fitne budur. Hak ile batılın birbirinden ayırt edilemediği telbis ile birbirine girdiği, karıştığı ortamlar. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah fitnelerin açığından ve gizlisinden bizleri, bütün müminleri korusun. Fitne katilden beterdir öldürmekten beterdir, ölümden beterdir. Fitne girdiği yerde mutlaka kötü sonuçlar bırakarak biter. Allah Azze ve Celle fitne katilden beterdir buyuruyor. Eğer fitne Müslümanlara İtikatları yönünden Olmuyorsa Yani şeytan e, inançları yönünden yapamıyorsa Bunu en tehlikelisi budur Yani itikat noktasındaki fitnedir e, Şeytan ancak Delil ile hareket edeni Bu noktada fitneye düşüremez e, Fakat Delil ile hareket eden insanlarda Kitap ve sünnetle hareket eden insanlarda Tevhidi Benimsemiş insanlar da Kendi aralarında maalesef Haset, buz, çekememezlik gibi şeytanın dürtüklediği bir takım unsurlarla birbirlerinden yüz çeviriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benden sonra birbirlerinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Diğer bir tarikinde benden sonra birbirlerine itham eden sapkınlar, sapıklar dalalet ehliliğine dönüşmeyin buyuruyor. Bu önemli tavsiyeyi aklımızdan çıkarmamamız, dost edindiğimiz zaman Allah için dost edinmemiz, sevdiğimiz zaman Allah için sevmemiz, düşman edindiğimiz zaman da yalnız Allah için düşman edinmemiz emredilmiştir. Hatta imanı kemale erdiren husustan olarak zikredilmiştir bu. İmanın önemli rükunlerinden olarak. Yani Allah için sevgi, Allah için buğuz, Allah için dostluk, Allah için düşmanlık. Bir kimse e, bizim akrabamız dahi olsa, anamız, babamız dahi olsa, eğer iman ehlinden değilse, İslam ehlinden değilse, ona sevgi beslemememiz imanın gereği. Ve bir kimse normalde bizim can düşmanımız bile olsa fakat İslam'dan sonra sırf Müslüman olması sebebiyle onu sevmemiz, onu dost edinmemiz yine dinin emri. Amr bin As radiyallahu anh diyor ki, İslam'dan önce diyor, en çok nefret ettiğim insan Muhammed aleyhissalatü vesselamdı. Ama diyor, Müslüman olduktan sonra diyor, ona biat ettikten sonra, Dünyada en çok sevdiğim insan o oldu diyor. İşte e, iman bizlere bu hasreti kazandırmalı. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ne sevgimizde, ne buzumuzda düşmanlığımızda başıboş değiliz. E, bütün duygularımız kontrol altında olmalı. Hislerle hareket etmemeliyiz. Hislerle hareket e, mutlaka saptırıyor. Hislerle hareket etmek mutlaka ilimden uzak, delilden uzak hareket etmeyi beraberinde getiriyor. E, sapıklık yollarını açan bu hislerle hareket etmektir. Gerek itikadi sapıklıklar olsun, gerek ameli sapıklıklar olsun. Yani Rabbinden bir delil olmadan hareket etmek. Yani heva ile hareket etmek. Allah Azze ve Celle nefsinin hevasına uyanlardan eylemesin. Bizleri sıratı Mustakiminden ayırmasın. Hepinize hayırlı geceler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.